Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Yasin Suresi 1-83. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden almıştır. 83 ayettir. Yalnız 45. ayeti Medine döneminde nazil olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yasin Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki Resulüm, hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin, Dost Doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından babaları tevhidle uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman içindir. Andolsun olsun ki onların inkârlarından dolayı çoğunun üzerine azap hakkındaki o söz gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler. Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bukağalar, demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için başları ve burunları dikleşmiştir. Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik. Hem de onları kuşatıp sardık, artık onlar hakikati göremezler. Onları azaba karşı uyarsan da, uyarmasan da birdir, iman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan, Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen, onu mağfiret, ...ve güzel bir mükafatla müjdele. Hiç şüphesiz ölüleri biz, sadece biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları iyi veya kötü bütün eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütük ve tutanak olan levh-i mahbuzda sayıp zapt etmişizdir. Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. O zaman kendilerine iki elçi gönderdikte onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki: Gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki, hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, rejmederiz. Ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, dediler. Onlar da, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda haddi aşan bir kavimsiniz, dediler. O şehrin öbür ucundan bunların geldiğini duyan imanlı bir adam koşarak geldi. Ve dedi ki, ey kavmim! Gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgiyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler! Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun. Şehirler tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında gir cennete denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi, dedi. Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Onların helaki, Cebrail'e ait bir çığlıktan başkası olmadı. Hemen sönüp verdiler. Ne yazık şu kullara, kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi onlardan önce nice nesilleri helak ettik? Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Onların hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak, onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, işte ondan yemektedirler. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından, Nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. Gecede onlar için bir ibret, ve kudretimize bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki, onlar karanlığa girmişlerdir. Güneş de bir delildir ki, kendi karargahında, mihvere etrafında muntazam olarak cereyan etmektedir, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Aya gelince, biz ona günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki, her aylık devrinin sonunda o, kurumuş, eski hurma salkımının eğri çöpüne döner, son ve ilk hilal şeklini alır. Ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de, bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Onların doğup çoğalarak, Nesillerini de Nuh'a ait, O dopdolu gemide taşımamız, Onlar için bir ibret, delildir. Yine onlar için, Bunun gibi binecekleri, Nice şeyler yarattık. Eğer dilesek, Onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde, Kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlar da. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının, belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman, küfre sapanlar, inananlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz. Dediler. ''Haydi, eğer doğru söyleyenlerdenseniz, bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman?'' derler. Onlar ancak çekişip dururlarken, kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk sura üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar, ailelerine de dönemezler. Nihayet ikinci defa suğura üfürülmüştür.'' Bir de bakarsın ki onlar... ...kabirlerden kalkarak... ...Rablerine koşup giderler. Derler ki... ...eyvah bize... ...uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? İşte... ...Rahman'ın vaat ettiği şey budur. Meğer gönderilen peygamberler... ...doğru söylemiş. İsrafil aleyhisselam tarafından... ...sura üfürülüş... ...yalnız korkunç bir sesten... ...başka bir şey değildir. Bunun üzerine... Onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için... Orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ey günahkarlar, bugün bir tarafa ayrılın. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye bildirip emretmedim mi? Çünkü şeytan Allah'a teslim olmayan veya olamayan insanları tıpkı kendisi gibi Allah'a isyan ettirir. Haramları hoş gösterir. Allah'a değil kendisine itaate tapmaya çağırır. Kendisine uyanlardan, tapanlardan kimi şeytanlaşır ve tagutlaşır, kimi kafir ve münafık, kimi de günahkar olur. Çünkü insan Allah'ın emirlerini arkaya attığı zaman ya şeytana ya da hevasına arzu ve isteklerine tapmış olur. Onun emirlerini değersiz, geçersiz sayarsa küfre batmış olur. Şeytan, Allah'ın uyarısının aksine olarak çoğunluğa uymalı diye sapmış insanların yolunu doğru gösterir, haramları alkışlattırır. Şeytan ve ona tapanların biricik düşmanı ise Allah'ın emirlerine teslim olanlardır. Öncelikli mücadelesi de yine onlarladır. İşte Yüce Allah insanları böylece uyarmaktadır. Andolsun ki o şeytan sizden birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre, inkara saptığınızdan dolayı bugün girin oraya denilecek. O gün onların ağızlarını kapatır, mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer dilesek, inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de, yolda koşuşup dökülürlerdi, artık yolun nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. Yine dilesek, onların yüzlerini isyankar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da, Artık ne ileri geçip gidebilir, ne de geri dönüp gelebilirlerdi. Kime uzun ömür veriyorsak, onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu da, kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü, hak gerçekleşmiş olsun diyedir. Bizim, kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlara daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler. Böylece Allah'ı bırakıp onlara tapınıp sığındılar. Onlarla övünüp yücelik tasladılar. Oysa o putların onlara yardıma gücü yetmez. Aksine kendileri onların bakımı ve korunması için hazır askerleri durumundadır. İslam öncesi Kabe'de müşrik Araplardan her kabilenin bir putu vardı. İslam'ın hakim olmasıyla bu putlar yıkıldı. Fakat asırlar sonra, Müslüman oldukları halde birçoklarının kalplerinde Allah yerine sevip bağlandıkları çağdaş putları yer aldı. Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz. İnsan, bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. O, o kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek, dedi. Resulüm de ki, onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilendir. Buna imanımız kesin olmakla beraber, bunun misalini tabiatta da açıkça görmekteyiz ki, toprağa giren tane başak, tohum ağaç olma, Rahme düşen sperm de insan olma yolundadır. İşte böylece toprağın altındaki çürümüş görünen insan da ebedi alemde ilk yaradan tarafından tekrar var edilecektir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Çöl Araplarınca bilinen merh ve afar denilen iki ağaç vardır ki, yemyeşil suları akarken, Bunlardan merhi, afara çakmak taşı gibi sürtünce ateş çıkarır. Yine kuru topraktan yeşil ağacı, yeşil ağaçtan da yanında kızıl ateşi çıkaran odur. Böylece Yüce Allah, yaktığımız ateşin oksijenden, oksijenin de yeşil ağaçtan olduğunu 6. asırda haber vermişti. Aynı zamanda bu yeşil ağaçtan ve bitkilerden aldığımız oksijenle, besinlerden aldığımız karbonun vücudumuzda yanmasıyla da enerji sağlamaktayız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O, her şeyi yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen verir. O halde, her şeyin mülkü ve hükümranlığı, kendi kudret elinde bulunan, Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Sağlam akıl sahipleri bunu düşünür ve dünyada keyfine göre yaşamaz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Yasin Suresini Dinlediniz